Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdulillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fela mudilleh ve men yudlil fela hadiye ve eşhedü an la ilahe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ve baht. Muhterem arkadaşlar, kıyamet alametleri ile ilgili sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu hafta beşinci sohbetimiz Küçük kıyamet alametlerinden başladık. Bu hafta küçük alametlerle ilgili son dersimiz Önümüzdeki haftalarda büyük alametlere Allah'ın izniyle başlıyoruz. Son olarak, kıyamet alametlerinden son olarak, yalancı şahitliğin çoğalması ve hakkın gizlenmesi alametini almıştık geçen dersimizde. Bu haftaki dersimizde, sohbetimizde, kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması alametinden başlıyoruz. Enes radıyallahu anhu şöyle der şimdi size bir hadis anlatacağım onu benden başka size kimse anlatamaz Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim ilmin azalması cahilliğin ortaya çıkması zinanın yayılması kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir öyle ki 50 kadına bir erkek bakar. Öyle ki 50 kadına bir erkek bakar. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve ilim ehli kadınların çoğalıp erkeklerin azalmasını şu şekilde açıklar. Fitnelerin çoğalması ile karışıklığın çoğalması ile erkekler savaşa çıkarlar, savaş yaparlar. Kadınlar ise savaşmazlar. Geride kalırlar. Dolayısıyla ölürler. Ve erkeklerin adedi azalır. Kadınların ki ise normal olarak erkeklerin adet, sayısına nazaran daha fazla olur. Ve yine şöyle denir. Bunun sebebi yani kadınların sayı olarak erkeklerden çok olmasının sebebi yeni yeni beldeler, yeni yeni ülkeler fethedilir. Biliyorsunuz İslam Biliyorsunuz İslam e, Mekke'de daha sonra Medine'de başlar ve topraklarını sınırlarını genişletir Afrika Şam Yemen İran Mağvera Önnehir Anadolu Kafkaslara kadar daha yukarılara kadar Balkanlara kadar sınırlarını genişletir Evet yeni yeni yerler fethedilir, ganimet olarak alınan kadınlar çoğalır ve her erkeğin birden fazla kadını olur denmekte. Evet bir başka kıyamet alameti, ani, ölümü, ani ölümün çoğalması. Ani ölüm. Enes İbni Malik'ten gelen hadiste Resul Sallallahu Aleyhi ve sellem merfu olarak şöyle der. Ani ölümün çoğalması kıyametin alametlerindendir. Bu hadise Tabarani, Mujamul e, Saghida ve Alsatte rivayet etmiştir. albani hadisin hasen olduğunu söyler. Ani ölümün çoğalması kıyametin alametlerindendir. Bu alamet günümüzde görülmekte, insanların aniden ölmeleri çoğalmakta. Sağlam, sıhhatli bir adam bir bakıyorsunuz aniden ölü veriyor. Zamanımızda buna kalp krizi denmekte. Akıllı insanın kendine dikkat etmesi ve ani ölüm gelmeden önce Allah'a bir an tövbe edip ve salih amel işlemesi gerekmekte. Bakın İmam Buhari ne der bu hususta? Boş zamanı fırsat bil, belin bükülmeden. Boş zamanı fırsat bil, belin bükülmeden. Belki senin ölümün olur aniden. Ne sağlamlar gördüm hasta olmayan, o sağlam vücudu aniden giden. Evet. Ee, yine bir başka kıyamet alameti Arap Yarımadası'nın Arap Yarımadası'nın sulak ve yeşillik hale dönmesi bir başka kıyamet alameti. Ebu Hurayre'den gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta Arap Yarımadası sulak ve otlak hale dönmeden kıyamet kopmaz. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir ve bu hadiste Arap Yarımadası'nın sulak ve otlak olduğu daha önceki dönemlerde tekrar sulak ve otlak hale döneceğine dair delil var ve hadisten anlaşılan Arap Yarımadası'nda su çoğalacak öyle ki nehirler oluşacak ürünler yetişecek ve orası otlak bahçelik ve ormanlık hale dönüşecek Biliyorsunuz o an, o, şu an oranın büyük bir kısmı çöl halinde. Günümüzde de, evet günümüzde de orada pınarların nehirler gibi fışkırması bunu desteklemekte. Bu pınarların sularıyla ziraat yapılmakta, sebzeler ve meyveler yetiştirilmekte. Böylece Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şey er geç gerçekleşecek. Yine Muaz ibn-i radıyallahu anhu, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk gazvesinde şöyle dediğini rivayet eder inşallah der siz yarın Tebuk'taki pınara varacaksınız bir kaynaktır pınara varacaksınız gündüz olmadan oraya gitmeyin ve sizden kim oraya varırsa ben gelmeden önce oranın suyuna esirmesin biz oraya vardık der sahabe fakat bizden önce iki adam oraya gelmiş Pınardan da ayakkabı bağı gibi ince su atıyordu. Resul sallallahu aleyhi ve sellem o iki adama sordu. Buranın suyuna elinizi sürdünüz mü? dedi. Onlar evet dediler. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine onları azarladı. Sonra hep beraber pınarın suyunu azar azar avuçlarıyla bir şeyin içine topladılar. Daha sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellem ellerini ve yüzünü yıkadı bu su ile. Sonra onu geri pınarın içine bıraktı. Pınar coşkun bir şekilde aktı. Ve oradakiler bol bol ondan içtiler. Sonra Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Muaz! Eğer senin ömrün uzun sürerse buranın bahçelerle dolu olduğunu görürsün dedi. Evet bu hadisi Müslim Fada'il kitabında rivayet etmiştir. Uçakla e, hac yahut umre ziyaretine gidenler gündüz eğer geçtilerse, mıntıkanın yavaş yavaş yeşillenmeye başladığını göreceklerdir. Yine bir başka kıyamet alameti yağmurun artması bunun mukabilinde ürünün azalması. Enes radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Kıyametten önce bir sene müddetince yağmur yağar ama yerden bir bitki bitmez. Evet hadisi İmam Ahmet Müstehdin'de rivayet etmiştir. İbnü Kesir isnadının iyi olduğunu söylemiştir. Yine yerden bir bitki, bitki bitmesi için eğer yağmur sebep ise şüphesiz ki sebep ama Allahü Teala bu e, bunu engellerse tabi buna karşı hiçbir şey mani olamaz hiç kuşku yok ki hem sebepleri ve her şeyi yaratan Allah'tır ve hiçbir şey de onun iradesine karşı koyamaz Ebu Hureyye'den gelen yine başka bir hadiste Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kıtlık der kıtlık yağmurun yağmaması değildir fakat asıl kıtlık üzerinize yağmur yağar yağar da yeryüzünde bir bitki dahi bitmez Evet bu kıyamet alametini Müslim rivayet etmiştir fiten kitabında. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bu alametler evet er geç gerçekleşecek. Bir kısmı gerçekleşmiş bir kısmı gerçekleşmeye devam ediyor bir kısmı da mustakvelde Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Bir başka kıyamet alameti Fırat nehrinden altın bir dağın çıkması. Arkadaşlar Fırat Nehri Fırat e, kelimesi Arapça'da tatlı su manasına gelmekte. Erzurum ve civarından çıkan, Erzurum ve civarındaki dağlardan çıkan bu e, nehir daha sonra Irak'a girer ve orada Dicle Nehri ile birleşir ve oradan İran denizine, eski Hint denizine akar. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nehirden altından bir dağın çıkacağını bizlere haber vermekte Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der Fırat nehrinden altın bir dağ çıkmadıkça kıyamet kopmaz ve insanlar onu almak için birbirleriyle savaş yaparlar her yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür ve onlardan her biri belki kurtulan kişi ben olurum der evet böyle bir fitne insanlar Dünyalığa sahip olabilmek için birbirlerini öldürürler. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu altından olacak olan bu dağ hakkında bazı insanlar bunun petrol olduğunu söylemişler. Ancak bu tefsir, bu açıklama yanlıştır. Hadisin manasını tahrif etmektir, bozmaktır. Niye? Çünkü hadiste açıkça altın bir dağ diye geçmekti. Ve altın herkesin bildiği bir maden. Petrol ise altın değil. İkinci olarak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre Fırat'ın suyundan altın bir daha çıkacak. Fırat'ın aktığı o yerden altın bir daha çıkacak ve insanlar o dağı görecekler. Petrol ise yerin binlerce metre altından aletlerle çıkartılmaktı. Üçüncü olarak Resul sallallahu aleyhi ve sellem Başka deniz ve nehirlerden bahsetmez. Özellikle Fırat'tan bahseder. Petrol ise hemen hemen her yerde veya ve denizlerde çıkartılmaktı Ve birbirinden farklı, böl farklı bölgelerde olmaktı. Ama burada Fırat üzerinde der ve oradan bir altın dağının çıkacağını Peygamberimiz haber verir. Dördüncü olarak da Resul Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın haber verdiğine göre insanlar bu hazineye bu altına sahip olabilmek için birbirlerini öldürecekler savaş yapacaklar oysa Fırat'ın yakınlarında veya başka yerlerde petrol çıktığında insanlar savaş yapmamışlar peygamberimizin haber verdiği sıfatta aksine Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu hazineyi gören kişilerin ondan bir şey almasını yasaklamış nitekim Ubey ibn-i gelen bir rivayette şöyledir İnsanlar dünyayı elde etmek konusunda birbirleriyle yarışmaktan geri kalmazlar ve ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim der. Fırat'ın altın bir daha çıkarma zamanı yaklaşıyor. Her kim orada hazır bulunursa sakın ondan bir şey almasın. Sakın ondan bir şey almasın. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ve kim bu altının petrol olduğunu söylüyorsa onu almanın yani petrolü de almanın yasak olduğunu söylemesi gerekir ki bunu şimdiye kadar hiç kimse söylemiş değil. Ve İbn-i Hacer Laskalani, şerhini yapan İbn-i Hacer o altından almanın yasaklanma sebebi, neticede fitne ve savaşa seyap olacağı içindir der. Yani insanlar gidip alırlarsa, bu uğurda birbirlerini öldürecekler. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona dokunulmaması ve ondan alınmamasını bizlere emretmiştir. Evet, başka kıyamet alameti, Yırtıcı hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması. Evet, kıyamet alametleri, bunları garipsemeyin. Çünkü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanların uyanması için, insanların kendilerine gelmesi için, bu harikulade hadiselerin olacağını, dolayısıyla, insanların, rabblerine dönmeleri gerektiğini ve tövbe etmeleri, bu alametleri gördükten sonra, Çöbe etmeleri, dileyle bunları teker teker bizlere ümmetine bildirmiş. Yırtıcı hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması, evet, kıyamet alametlerinden biri de budur. Yırtıcı hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması, onlar yok iken, evde yokken olan şeyleri haber vermeleri. Yine ba insanın bazı organlarının konuşması, kıyamet alametlerinden. Örneğin. Kişinin baldırı o evde yokken ailesinin ne yaptığını ona haber vermez Bunların hepsi sahih ve sabit hadislerde gelmiş bulunmakta. Ebu Hureyve'den gelen hadis şöyledir. Bir çobanın yanına kurt geldi. Ve onun bir koyununu çaldı. Çoban koyunu geri almak için kurdun peşine düştü ve geri aldı. Ve kurt yüksek bir yere çıktı kuyruğunu iki bacağının arasından karnına doğru uzatarak kıç üstü oturdu. Köpeklerin oturma şeyini biliyorsunuz. İki bacağını diken, arka iki bacağı ayağı üzerine ve kıçı üzerine kuyruğunu da iki bacağı arasından çıkartarak oturur. Ve şöyle dedi, Allah'ın bana rızık olarak verdiği şeyi benden geri alıyorsun. Der. Çobana. Ve adam aslında bir Yahudidir. Vallahi der ilk kez bugün bir kurdun konuştuğunu görüyorum der. Ve kurt bakın ne der? Bundan daha ilginci. Medine'deki iki harra arasındaki vurmalıklarda bir adam, Peygamberimizi kasteder. Medine'de harra şarkiye ve harra garbiye vardır. O siyah taşların bulunduğu e, doğu ve batı mıntıkası olmak üzere iki tane harra vardır iki tane mıntıka vardır ve der ki o e, kurt o Yahudi adama Medine'deki iki harra arasındaki vurmalıklarda bir adam daha önce ne olduğunu ve sizden sonra ne olacağını sizlere haber veriyor yani aranızda bir peygamber var gelmişten ve geçmişten size haber veriyor Tacip edilecekse buna tacip edilmesi gerekir. Benim konuştuğuma değil. Ve Yahudi olan bu adam Resul sallallahu aleyhi ve gelir. Ve bu kıssayı bu olayı anlatır. Resul sallallahu aleyhi ve onu doğrular. Ve şöyle der. Bu kıyamet alametlerindendir. Kişi evinden ayrılıp, kişi evinden ayrılır. Ve daha geri dönmeden ayakkabıları ve kırbacı evinde ne olmuşsa ona haber verir. Evet bu hadisi İmam Ahmet Müsned'in de rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiş. Yine Ebu Said'in'in hudriden gelen rivayette şöyledir. Bu kıssayı anlattıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nefsim elinde olana yemin ederim ki bu doğrudur. Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Kişinin kamçısı ve ayakkabısının bağı o kişi ile konuşur. Baldırı evde ailesinin ne yaptığını haber verirler. Bu hadisi yine İmam Ahmed müstadi'nde rivayet etmiştir. Albani senedinin sayı olduğunu söylemiştir. Yine bir başka kıyamet helameti belalardan dolayı ölü ölüp kurtulmak istemek. Belalardan kargaşalıktan fitneden dolayı insanın ölümü temenni etmesi ve Rabbine kavuşmayı ümit etmesi. Bu dünyadan kurtulmayı istemesi. Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi der bir başkasının kavrine uğrayıp da keşke ben bu ölünün yerinde olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmaz. Demek ki insanların İnsanlara bu tür belalı ve fitnelerin çokça olduğu seneler gelecek ve insanlar kabirlere uğradıklarında orada o ölünün yerinde olması olmalarını temenni edecekler. Bu hadis arkadaşlar Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Keşke ben bu ölünün yerinde olsaydım diye temenni etmedikçe kıyamet kopmazlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Hureyve'den Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki insan kabir üzerine varıp borçtan dolayı değil borcu olduğu için değil sadece belalardan, musibetlerden dolayı eğilip, bükülerek ah keşkiler bu kabirdeki kişinin yerinde ben olsaydım demedikçe bu dünya yok olmaz der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Müslim Hinder rivayet etmiştir. Ölümün temenni etmek arkadaşlar fitnelerin çoğaldığı hayatın ve İslami yaşantının değiştiği zamanda olur. Eğer şimdiye kadar bu olmamışsa ileride mutlaka mustakbelde bu vuku bulacaktır. Ve İbn-i radıyallahu anhu şöyle demiştir. Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki eğer sizden birisi ölümün satıldığını bulsa onu satın alır ve şairin de şöyle dediği gibi bu hayatın tadı kalmadı ölümü satan varsa ben alayım ve hadis şarihi ve büyük muhaddis hafız el-ıraki şöyle der ölümün temennisi insanın ölümü istemesi ölümün her ülkede olması veya her zaman olması veya her insanda olması gerekmemekte aksine bazı kişilerde bazı yerlerde ve bazı zamanlarda gerçekleşir Ölümün istenmesi, bize insanların başlarına çok kötü haller geldiğini gösterir. Büyük musibetler, büyük felaketler uğramıştır. Kişi bazen onu ister. Ama aslında ölüme hazırlıklı değildir. Ölüleri görüp kabirlere baktığı zaman tabi olarak bundan vazgeçer. Ölümü isteme düşüncesinden kaçar. Ölümü ve kabirleri gördüğü zaman. Ama genelde gördüğü bela ve fitne eves ...gördüğü bela ve fitnelerin... ...şiddeti sebebiyle... ...o kadar şiddetlidir ki... ...başından geçen bela ve musibetler... ...karbi, kabrin o... ...ürkütücülüğü artık onu caydırmaz... ...ölümü ister... ...çünkü bela ve musibetler... ...çok daha fazla... ...onu... ...onu etkisi altına almıştır... ...tabii arkadaşlar... ...bu hal ölümün istenmesinin yasak olduğu... E, ...hadisiyle çatışmaz... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Kişinin ölümü temenni etmesini Kişinin ölümü temenni etmesini Nehyetmiştir, yasaklamıştır ha, Ancak kişi bundan başka bir çaresi kalmazsa ne yapar? Allah-u Teala'dan e, Hayrı ister Hayrın hangisinde e, Eğer ölümde onun hayrı varsa Bunu kendisine takdir etmesini Eğer yaşamda onun için hayır var ise ee, yaşamı Allah-u Teala'nın ona takdir etmesini o izni vermiştir. Ancak tabi bu hadis ile son zamana doğru insanların ölümü temenni etmesi birbiriyle çatışmamakta Çünkü bu hadisin içeriliği olacak olan şeyi haber vermekte. Yani öyle bir zaman gelecek ki bela ve şiddetin büyüklüğünden dolayı insanlar ölümü temenni edecekler. Ve yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlar için zorluk ve sıkıntıların geleceğini haber vermiş öyle ki insanlar neredeyse deccelin çıkmasını temenni edecekler deccelin çıkmasını isteyecekler nitekim Huzeyfe radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber verir insanlar için öyle bir zaman gelir ki deccelin çıkmasını isterler ben der evet Ebu Huzeyfe radıyallahu an, ben der ya Resulallah anam baban anam babam senin için feda olsun bu neden dolayı olur der. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zorluk ve sıkıntılarla karşılaştıkları zaman olur der. Bu hadisi Tabarani Efsat'ta rivayet etmiştir. Ravilerin hepsi güvenilirdir. Bir başka kıyamet alameti Rumların çoğalması ve Müslümanlarla savaşmaları. Rumlardan kasıt Hristiyanlar, Bizanslılar, Müstevvet el-Kureyşi Amr ibn As'ın yanında şöyle der. Ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Kıyamet, Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Amr ona ne söylemekte olduğuna iyi bak der. Amr ibn As. Müstevrit, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğimi söylüyorum der. Müslüm'deki hadiste. Yine <gülüyor> Avf ibn Malik el-Eşca'i radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyametten önce altı şey say der. Ve bunlardan biri sizinle Rumlar arasında barış imzalanır. Ama düşmanlarınız anlaşmayı bozarak her birlikte on bin asker olan 80 bayrakla birlikte üzerinize gelirler. Hadisi bu rivayet etmiştir bu hadiste 12 bin askerle birlikte 80 birlik 12 bin asker 81'lik takribi 960 bin 1 milyona yakın asker zikredilmekte tabi 90 bayraktan kasıt acaba 90 tane millet mi bunun bundan muradı tabi ne olduğunu en iyi allah Teala bilmekte Yine Cabir İbni Semur'a, Nafi İbni Utbe'nin şöyle dediğini söylemiştir. Biz Resul Sallallahu Aleyhi ve sellemle birlikte edik Ve orada Resul Sallallahu Aleyhi ve sellem'den dört tane kelime ezberledim. Ve onları her zaman hazır tutuyorum der. Dedi ki, siz Arap Yarımadası'nı fethetmek için savaşırsınız. Ve Allah Teala orayı sizlere verir. Sonra İran'ı fethetmek için savaşırsınız allah Teala orayı size verir. Sonra Rumlarla savaşırsınız. Rumlardan kasıt Şam'a kadar inmiş, Tebu'a kadar inmiş olan Anadolu'da da o an bulunan Bizanslılardır. Evet. Sonra Rumlarla savaşırsınız. Çünkü orasına eskiden yani Anadolu'ya Biladır Rum denirdi. Ve orada olan alimlere İslam'dan sonra dahi İslam'dan sonra dahi misbet olarak Errumi denirdi. Errumi. Fulan Errumi. Sonra onlarla savaş yaparsınız Allah Teala orayı da sizlere verir. Sonra Deccel ile savaşırsınız, Allah sizi galip çıkaracaktır. Ve nasi ya Cabir biz Rum diyarı fetholununcaya kadar Deccel'in çıkacağını zannetmiyoruz der. Evet, Rum diyarı fetholunur. daha sonra Deccel çıkar. Bu hadisi Müslim Fitan kitabında rivayet etmiştir. Ve Rumlarla Müslümanlar arasındaki savaşın nasıl olacağını, keyfiyetini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, yine Müslüm'de gelen bir hadiste bizlere beyan eder. Ve Yüseyin ibn-i Cabi şöyle der arkadaşlar. Kufe'de kırmızı bir rüzgar esmişti. Demek ki rüzgarın kırmızıda da olmakta. Kufe'de kırmızı bir rüzgar esmişti. Derken, Ya Abdullah ibn Mes'ud. Kıyamet, sahip, kıyamet saati geldi demekten başka bir konuşma ve hali olmayan bir adam çıka geldi. Sahabeye bir adam gelir. Kıyamet saati geldi demekten başka bir hali olmayan. Ve Abdullah ebni Mesud dayanmaktayken bu söz üzerine hemen oturur. Ve miras taksim olunmadıkça, ganimetle sevinilmedikçe kıyamet kopmazlar Sonra elini Şam tarafına yani Suriye tarafına kaldırarak işaret eder. Ve pek çok düşman Müslüman halk ile savaşmak için ordu ve silah toplarlar. Müslümanlar da onlarla savaşmak için ordu ve silah toplarlardı. Abdullah İbni Mesud. Hadis-i ben Abdullah İbni Mesud'a bu sözünle Rumları mı kastediyorsun diye sordum. Abdullah evet dedi. İşte bu savaş sırasında büyük bir saldırma ve ona karşı koyma olur. Yani Müslümanla gayrimüslimler, kafirler birbirleriyle şiddetli bir şekilde savaşırlar. Ve şöyle olur der. Müslümanlar ölüm kalım savaşı yapacak ve ancak galip olacak galip olarak dönecek olan bir fedailer birliği Müslümanlardan böyle bir fedailer birliği ya ölecekler ya da galip olacaklar şartıyla düşmanla savaşır ve neticede düşman ordusu da İslam ordusu da geri dönerler iki ordudan hiçbiri galip gelmez halbuki iki tarafında öncü fedaileri yok olup gitmiştir sonra Müslümanlar yine önde ölüm kalım savaşı yapacak ve ancak galip olarak geri dönecek olan öncü fedai birliği çıkartırlar ve bu üç şekilde tekerrür üç defa tekerrür eder ve galibin hangi tarafı olduğu anlaşılmaz her iki tarafında fedai birliği ölür artık dördüncü gün olduğu zaman müslümanların tamamı onların üzerine hucuma geçer ve bunun sonucunda Allah düşmana yenildiği uğratır ve öyle büyük bir savaş olur ki böyle bir savaş olmamıştır veya olmaz denilir hatta bir kuş Çarpışan ordu fertlerinin yanlarından uçar da bir türlü onları geri bırakamaz. Yani o kadar büyük bir meydanda savaş ceryan etmiştir ki kuş dahi o mıntıkayı o meydanı geçmeye kanatlarını çırparak geçmeye güç yitiremez. Nihayet ölü olarak yere düşer. Öyle ki bir baba yüz tane olan oğullarının hepsini savaşa yollar da sonunda onlardan bir tek adamdan başka kimse geriye kalmaz. Artık sonunda hangi ganimetle sevinilir? Hani gelir ya adam, kıyamet geldi der ya, i̇bn Mesud Mesut de der artık ganimetle sevinilmedikçe ve e, miras taksim olunmadıkça kıyamet kopmaz der ve bu kıssayı zikreder. Artık o zaman gelmemiştir der. Yani bu savaş sonrasında he, Müslümanlar birçok ganimet elde ederler ama artık hangi ganimetle sevinilir? Veya hangi miras da aralarında bölüşülüp taksim edilir der Abdullah İbni Mesud Ve onlar bu hal üzere bulundukları bir sırada Birdenbire bir tellal Bir nadi nida eden Onların yanına gelir Ve Deccal'in Onların aileleri ve vatanlarında Kendilerinin yerine Geçtiğini ilan eder Deccal Deccal'in evet Bunun üzerine İslam orduları Önlerindekileri yani ganimetleri olduğu gibi terk ederler ve kendi vatanlarına doğru yönelirler. On tane süvariyi öncü olarak ordunun önüne çıkartırlar. On tane süvari. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne der? Ben öncü süvarilerin isimlerini, babalarının isimlerini ve atlarının renklerini de kesin olarak bilmekteyim. Onlar o zamanki yeryüzü üzerinde bulunan süvarilerin en hayırlarıdır buyurmuştur. Bu hadisi Müslim fitan kitabında rivayet etmiştir arkadaşlar. Ve hadislerde geçtiğine göre bu savaş ahir zamanda deccal çıkmadan önce Şam toprakları üzerinde olacak ve Müslümanlar Rumları yenip İstanbul'un asıl ikinci fethine hazırlanacaklar. Ve nitekim Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Rumlar Ağmak ya da Dabık bölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz. Amak ve Dabık müntikası e, Antalya ile Halep arasında iki yer ismi. Antalya'yı biliyorsunuz. Antakya pardon. Antakya. Antakya, Turye, Sur, Tur, Türkiye ile Suriye arasında bir bölge, bir şehir. Halep'te, Suriye'de bir şehir ismi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rumlar der Amak veya ya da Dadık bölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz. Bütün bunlar Rumların, Hristiyanların tekrar Anadolu'yu istila edeceği ve tekrar bu toprakları ellerine geçireceğine delil. O vakit gelince Medine'den yeryüzü halkının en hayırlarından olan bir ordu Rumlara karşı çıkar. Ve Müslüman ordusu Rumlara karşı savaş şeklinde saf oldukları zaman, Rumlar Müslümanlara, bizimle bizden esir olanlar arasını boşaltın da, biz onlarla savaşalım derler. Ve bu teklif karşısında Müslümanlar, hayır vallahi bizler, sizinle o kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz. Ve Rumlarla savaşırlar, ve savaşta Müslümanların üçte biri yenilere kaçar ki, allah Teala onların tövbelerini asla kabul etmez. Ve Müslüman ordusunun üçte biri öldürülür. Üçte biri kaçar, üçte biri öldürülür. Ve onlar Allah katındaki şehitlerin en üstünleridir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman ordusunun üçte biri de savaşa devam eder. Ve bunlar asla kendi aralarında bir fitne ve istilafe düşmezler. İşte bunlar İstanbul'u fethederler. Fetihten sonra kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış oldukları halde, Tabi İstanbul'un fethi biraz sonra gelecek. Savaşla olmaz, kılıçla olmaz, tekbirle ve tehlilli olur. Ve kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış oldukları halde aralarında ganimeti taksim ederken, bölüştürürken şeytan onların içinde Mesih sizin ailelerinizi ele geçirmiştir diye bağırır. Bu söz aslında yalandır ve batıl bir sözdür. Buna rağmen Müslüman askerler yola çıkar. Şama geldikleri zaman savaş için hazırlık yapıp saflarını ayarlarken namaza ikamet getirilir ve Meryem oğlu İsa yeryüzüne iner. Evet bu hadisi Müslim Fiten kitabında rivayet etmiştir. Ve Derda'dan gelen rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: Kıyametten önce olacak büyük savaşta Müslümanlar Guta bölgesindeki Şam şehrinde toplanırlar o şehir Suriye'nin en hayırlı şehridir der evet Ebu Derdar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir başka kıyamet alameti bununla bağlı bununla ilgili bununla bağlantısı var İstanbul'un fethi evet alametlerden birisi deccel çıkmadan önce İstanbul'un müslümanlar tarafından fethedilmesi Hadislerde öğrendiğimize göre bu fetih kıyamet kopmadan önce olacak olan büyük savaşta Müslümanlarla Rumlar evet bu büyük savaşta savaş yapacaklar ve Müslümanlar Rumları yendikten hemen sonra İstanbul'a doğru yöneldiklerinde olacak İstanbul'un fethi ve Müslümanlar orayı Allah'ın izniyle savaş yapmadan dua ve tekbirlerle edecekler. Nitekim Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta Sizler der Bir yakası karada Bir yakası denizde olan Bir şehir işittiniz mi? Sahabe evet işittik ya Resulallah derler Resul sallallahu aleyhi ve sellem İshakoğullarından Yetmiş bin kişi O beldeyle savaşmadıkça Kıyamet kopmaz İshakoğulları oğullarıdır. Evet İsmail yolları demez. Ve bu ordu bu beldeye gelip konakladıkları zaman silah ile savaş yapmazlar. Ok da atmazlar. La ilahe illallahü ve allahu Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Allah en büyüktür derler. Ve bunun üzerine o iki şehrin o şehrin evet iki yakasından biri düşer. Ve ravi olan hadisin rabisi Sevr şöyle der. Onun ancak şöyle dediğini biliyorum. Yani Peygamberimizin deniz tarafındaki kısmı düşer. Yani fetholunur. Fethedilir. Sonra ikinci defa la ilahe illallahü vallahu ekber diyecekler ve şehrin diğer yakası düşecek. Sonra üçüncü defa la ilahe illallahü Allahu ekber dediklerinde kendileri için bir gedik açılacak ve buradan şehre girerek ganimetleri elde edecekler ve ordu ganimetleri taksim etmekle meşgul oldukları bir sırada evet bir bağıran muhakkak deccel çıkmıştır der ve bunun üzerine ordu her şeyi terk ederek geri döner. bu hadisi arkadaşlar müslim sahihinde rivayet etmiştir ve hadiste geçen tabi İstanbul'un bu fethi zamanın sonuna doğru olacak kıyamet alametleri yani büyük kıyamet alametlerinin zuhurunda ...İstanbul'un fethi gerçekleşecek. Ve hadiste geçen... ...İshak oğullarından... ...yetmiş bin kişi... ...o beldeyle savaşmadıkça... ...der. İshak oğulları... ...dan yani Hristiyanlardır. Çünkü zaten... ...Rumlar İsak oğullarından... ...onların soyu... ...İs... ...bin İshak bin İbrahim'den... ...Aleyhisselam'dan gelmekte. Peki yani... ...Rumlarla Rumlar savaşacak şekli çıkmakta ve kâd şöyle der Müslim'i Müslim'in sahihini Müslim'i yani Müslim kitabını bu hadis kitabını şerh eden kâd sahih-i Müslim'in bütün nushalarında İshak oğulları şeklinde geçmektedir der ilim ehli hadisleri şerh ederken böyle e, bir müşkilat olduğu zaman e, kitabın diğer nushalarını karşılaştırırlar ve ihtilafı gidermeye çalışırlar ve bazılarının şöyle dediğini nakleder, İsmailoğulları şeklindedir. Çünkü İsmailoğulları Arap'tır. İshakoğulları Rum'dur. Ve hadisin anlamı ve akışı da bunu gösterir der bir kısım ilim ehli. Zira, zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla Arapları kastetmiştir demişlerdir. Ancak İbni Kesir büyük tarihçi, büyük hadis alemi bu hadisler ahir zamanda Rumların Müslüman olacaklarını gösterir. Çünkü beni İshak der İstanbul'u fethedecek. Belki de İstanbul onlardan bir grup tarafından fethedilecektir der. Yani Rumlardan İslam'a giren Müslüman olan bir grup tarafından fethedilecektir. Aynı buradaki hadiste olduğu gibi İshak oğullarından 70 bin kişi o beldeyle savaşır. Bu görüşü destekleyen başka bir hadis de vardır arkadaşlar. Yine Müslim'de gelen bu hadiste müstevrit daha önce hadisin biz tarafını ilk kısmını zikrettik. Müstevrit Amr ibn As'ın yanında şöyle der. Ben Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Ve Amr ibn As ona ne söylemekte olduğuna iyi baktır. Ve müstevrit, ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğimi söylüyorum der. amr az, eğer sen bunu söylediysen, muhakkak onlarda şu dört haslet vardır der. Şu dört özellik, şu dört sıfat vardır der. Bu dört sıfatla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rumları nitelendirmiştir. Onlardan bir tanesi, onlar fitne anında insanların en sabırlılarıdır. Fitne anında. Musibetten, felaketten sonra en hızlı ayağa kalkanlarıdır. Kaçtıktan sonra tekrar hücuma geçmeleri en yakın olandır. Savaş meydanında. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü, miskin, yetim ve güçsüzler için insanların en hayırlarıdır. Ve beşincisi de çok güzel bir sıfattır der. Kralların zulmüne en çok engel olanlardırdır. Bu hadisi yine Müslim rivayet etmiştir. Tabi savaş yapılmadan önce, savaş yapılmadan olacak olan İstanbul'un fethi şu ana kadar gerçekleşmemiş. Çünkü Tirmizi Enes i̇bn Malik'ten şunu rivayet etmekte, İstanbul'un fethi kıyamete yakın olacaktır der. Ee, Tabi İstanbul sahabe zamanında fethedilmiştir diyenler de var. İstanbul'un sahabe zamanında fethedildiğini söyleyenler var. Ancak bu doğru değil. Muaviye radıyallahu anh'u içlerinde Ebu Eyyub El Ensari'nin de bulunduğu bir orduyu oğlu Yezid komutasında orayı fethetmek için göndermiş. Oğlu Yezid komutasında doğru Yezid'in yaptığı birçok kötü işler var. Fakat bu onun tekfir edilmesine İslam'dan çıkartmış. Çık çıkartılmasına götürmemesi gerekir. Kendisi bir sahabe değil, bir sahabenin oğlu bir babası tarafından bir ordunun başına konur ve o rayi altında o bayrak altında sahabenin faziletli olanları onunla birlikte onun başkanlığı, onun emareti altında savaşırlar ve İstanbul'u fethetmek için giderler ama fethetmeden geri dönmüşlerdir. Sonra Mesleme İbni Abdülmelik İstanbul'u kuşatmış. Daha sonraki dönemlerde ama yine feth edememiş. Fakat İstanbul içerisinde bir mescit yapılması konusunda Rumlarla anlaşma yapmıştır. Bunu e, İbni, Hac, e, İbni Kesir İbni Kesir El Fiten Vel Melahim adlı kitabında zikreder. Ve Türklerin İstanbul'u fethi ise Osmanlılar döneminde Osmanlıların İstanbul'u fethi silah ...kullanarak olmuştur. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in de haber verdiği gibi... ...son olarak, evet... ...büyük kıyamet alametleri belirdiğinde... ...İstanbul tekrar fethedilecek. Bakın Ahmet Muhammed Şakir ne der? Hadiste müjdesi geçen İstanbul'un fethi... ...yakında veya uzak bir zamanda olacak. Bunu tabii ne zaman olacağını Allah bilir. Oranın gerçek fethi... ...Müslümanların şu an uzaklaştıkları dinlerine tekrar geri döndüklerinde olacak bir önceki çağda Türklerin yani Osmanlıların orayı fethetmiş olmasına gelince bu ileride olacak olan büyük fethe öncülük etmektedir der ve inşallah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği İslami fetih orada gerçekleşecektir der evet Umdetürk tefsire yaptığı istisarda bunu Ahmet Muhammed Şakir zik eder. bir başka kıyamet alameti Kahtanlı'nın çıkması ahir zamanda Kahtan kabilesinden bir adam çıkar ve insanlar ona dini lider olarak itaat ederler ve etrafında toplanırlar. Ve bu da işlerin tamamen tersine döndüğü bir zamanda olur. Bu yüzden İmam Bukhari onunla ilgili haberi zamanın değişmesi bölümünde vermiştir. Yine İmam Ahmet Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre'nin Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet etmiş, Kahtan kabilesinden bir kışı çıkıp da insanları asası, asayı biliyorsunuz, ile sevk ve idare etmedikçe kıyamet kopmaz. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve Kurtubi şöyle der, insanları asası ile sevk etmesi, idare etmesi, yani bu cümlenin manası, insanları doğru yola sevk etmesi ve kendine bağlamasıdır. Yoksa bu bildiğimiz sopa, yani olan asa değildir der, bununla onları ıslah edip kendisine itaat ettirmekten kinaye edilmiştir der. Ve hadiste onun insanlara karşı sert ve katı olduğu anlatılmaktadır der Kurtubi. Ancak Kurtubi'nin işaret ettiği onun sert ve katı olduğu herkese karşı değil sadece haddi aşan günahkarlara karşıdır. Oysa o dürüst bir kişidir ve adaletle hükmeder. İbni Hacer Fetilware'de İbn Abbas'tan şöyle bir rivayette bulunmuştur ve kahtanlı bir adam hepsi salih kimselerdir. Ders. Evet. Ancak bu hadisle geçen kahtanlı cehcəh değildir. Yine cehcəh isminde bir kişi çıkacaktır. Peygamber Saal Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıyamet alameti olarak bunu bildirmiş. Kahtanlı hürdür. Soyu Kahtan'a dayanmaktadır. E, o da Yemen Araplarından Himyer, Kinde, Hamdan ve diğer kabilelerin atası sayılır. Cehcah isimli bu kişi ise azad edilmiş birisidir. İmam Ahmed'in Ebu Hureyreden rivayet ettiği hadis bunu desteklemekte. Cehcah isimli azatlı bir adam emir olmadıkça günler ve geceler geçmez, yani kıyamet kopmaz. Bu hadisi e, İmam Ahmed Münşedinde rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir senedinin sayı olduğunu söylemekte. Evet bir başı kıyamet alameti Yahudilerle savaş. Yahudilerle savaş kıyamet alametlerden, ayar alametlerinden bir tanesi Müslümanların ahir zamanda, zamanın sonuna doğru Yahudilerle savaş yapmasıdır. O vakit Yahudiler şüphesiz Ceccal'in askerleri olacak. Müslümanlar da İsa Aleyhisselam'ın askerleri olacak. Öyle ki taş ve ağaçlar şöyle diyecekler. Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel ve onu öldür diyecekler. Ve Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerle savaşmışlar, onları yenmişler ve Arap Yarımadası'ndan sürmüşler. Ve bu hususta Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini örnek olarak almışlar da orada sadece Müslümanları bırakmışlar. Peygamber sağa sellem bu konuda şöyle der. Arap Yarımadası'nda sadece Müslümanlar kalacak şekilde Yahudi ve Hristiyanları oradan çıkartındır. Fakat bu bölümde sözü edilen kıyametten önce olacak savaş o savaş değil. Yahudilerle Peygamber sağa sellem zamanında savaş vakı olmuş. Fakat kıyamet alameti olarak zikredilen bu savaş Peygamber sağa sellem zamanında olan savaş değil. Bu savaş Deccal çıktığı zaman Müslümanlar Yahudilerle savaşacak ve o anda İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. İmam Ahmet Semura İbni Cündetten rivayet ettiğine göre Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam güneş tutulduğu gün uzun bir hutbe verir ve o hutbede Deccal'den bahseder ve şöyle der o yani Deccal Kudüs'te Müslümanları kuşatma altına alır tabi Deccel'in askerleri de vardır ha? ve Müslümanlar bu durumda çok büyük bir sarsıntı geçirirler sonra Allah ve ordusu onu yok ederler hatta duvardaki taş veya ağacın gövdesi çağırarak şöyle der ey mümin ey Müslüman burada kafir bir Yahudi var gel de onu öldür ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der bu durum hemen gerçekleşmez. Yani Yahudilerle savaş ve Yahudileri galebe çalmanız hemen gerçekleşmez. Öyle ki size dayanılmaz çok meşakkatli durumların geldiğini görürsünüz. Yani hayat artık zorluk ve sıkıntı ve musibetten dolayı çekilmez hale gelir. O hale gelir ki birbirinize şöyle sorarsınız. Peygamberiniz size böyle bir durumun olacağını anlatmış mıydı? der, evet hadisi İmam Ahmet Müsnedin'de çıkartır, Müsnedin'de rivayet etmiştir ibn Hacer isnadının hasen olduğunu söylemekte yine Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre'den Resul Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiş Müslümanlarla Yahudiler arasında savaş olmadıkça kıyamet kopmaz Müslümanlar Yahudileri öldürür hatta Yahudi taş ve ağaç arkasına saklanır, o taş ve ağaç ey Müslüman Ey Allah'ın kulu şu arkamdaki kişi bir Yahudidir. Gel ve onu öldür der. Sadece garkat ağacı bunu söylemez. Çünkü o bir Yahudi ağacıdır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Garkat ağacı arkadaşlar dikenli bir ağaçtır. Kudüs diyarında bilinmektedir. Türkçe ne manaya geldiğini bilmiyorum. Bu hadisi Müslüm rivayet etmiştir. Ve bu hadislerin akışından anlaşıldığına göre... Taş ve ağaçların konuşması gerçek anlamdadır. Taş ve ağaç gerçekten insanlarla konuşacak. Çünkü Yahudilerle savaş dışında cansız varlıkların konuşması olayı diğer hadislerde de geçmişti. Ve bu kıyamet alametlerinden olduğu, olduğundan dolayı bunu ayrı bir bölümde geçen birkaç alamet öncesi zikretmiştik. Ve ahir zamanda cansız varlıklar konuşacaksa öyleyse bu hadisteki... Taş ve ağaçların konuşmasının da Mecaz olduğu Mecaz anlama geldiğini Söyleyemeyiz Bunu iddia edemeyiz Fakat bazı alimler Bunu iddia etmişler Ayrıca hadisteki olayı e, Mecaz olarak anlamaya e, Dair bir delil de yok Oysa cansız varlıkların Konuşması Kur'an'da dahi bahsedilmiş Kur'an'daki ayetlerde dahi Cansız varlıkların konuşmasından allah Teala bahseder Bakın insan derisine ne der? Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu derler. Ahirette bu vuku bulacaktır. Allah Teala insanın ağzını hatmeder, kapatır, ellerini ve ayaklarını konuşturur kendi aleyhinde. Yine aynı şekilde insanın derisi de kendi aleyhine şahitlik edecek. Ve onlar da der ki her şeyi konuşturan Allah bizleri de konuşturdu. Yine başka bir ayette İsra Suresi 44'te Onun övgü ile onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani allah Teala insan haricindeki mahlukattan bahseder. Yaratılmışlardan bahseder. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. Ve Ebû Umâme el-Bâhî şöyle der: Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe verdi ve hutbesinde en çok Deccal'den bahsetti ve bize ve bizi ona karşı uyardı. Onun çıkışını ve İsa aleyhisselam'ın inerek onu öldürmesini anlattı. İsa aleyhisselam <gülüyor> kapıyı açın der. Tabii İsa aleyhisselam zamanın sonuna doğru büyük alametlerle birlikte zuhur edecek semadan inecek, Şam civarında, bab Lut, Lut kapısında inecek, ve İsa Aleyhisselam, <gülüyor> kapıyı açın der, ve kapı açılır, arkasında, ellerinde kılıçlar, elbiselere bürünmüş, taylatan denmekte bu elbiselere, yani şal, şallara bürünmüş, yetmiş bin Yahudi ile birlikte decceli bulur, İsa Aleyhisselam, ve Deccal İsa'yı görünce tuzlu tuzu suda tuzun suda erediği gibi erimeye başlar ve kaçmak gitmek ister. İsa Aleyhisselam benim sana bir vuruşum olacaktır. Ondan önce benden kaçamazsın der. Ve bu olay Babul Lut'ta olur ve İsa Aleyhisselam Deccali orada öldürür. Bu Suriye'de Şam'da bilinen bir yerdir arkadaşlar. Ve Allahu Teala Yahudiler yenilgiye uğratır ve allah Teala'nın yaratıp da yaratıp da arkasında Yahudi saklanan taş, ağaç, duvar ve hayvan gibi her şey, her şeyi allah Teala onu konuşturur, her şeyi konuşturur. Sadece garkat ağacı bundan müstesnadır. Çünkü o Yahudi ağacıdır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis İbn-i Mace'de gelmiştir. Ee, senedi sahihtir. Bu hadiste cansız varlıkların konuşulduğu geçmekte. Yine bu hadiste garkat ağacının bir Yahudi ağacı olması ve arkasındaki Yahudi'yi haber vermemesi ve bunun ayrı tutulması, bu ağacın istisna edilmesi, cansızların konuşmasının gerçek anlamda olduğuna bir delildir. Eğer bu konuşma mecazi olsaydı, hakiki manada gerçek anlamda olmasaydı, Garkat ağacı bundan istisna edilmez, ayrı tutulmazdı. Ve Garkat ağacı e, duyuyoruz, görüyoruz e, Yahudiler tarafından Seferlerde uçaklarda dahi beraberlerinde taşınan bir ağaç, Amerika'da, özellikle İsrail'de devamlı surekte, surette ekilen bir ağaç türü. Evet, eğer cansız varlıkların konuşulması arkadaşlar mecazi anlamda mecazi olarak kabul edersek, o zaman ahir zamanda Yahudilerle savaşta, Yahudilerle olan savaşta harikulade bir alay, Haruklada bir olay olmaz. Ve Müslümanların onlarla savaşmaları, diğer diğer kafirlerle savaşmaları gibi olur. Oysa diğer savaşlarda cansız varlıkların konuşması yoktur. Yahudilerle olan savaşlarda cansız varlıklar konuşacaktır. Gördüğümüz gibi hadiste garip bir olay var. O da bazı cansız olayların Müslümanlara hitap etmesi. Ve bu ahir zamanda olacaktır alametleri alametlerindendir. Yine bu konuşmanın mecazi anlamda değil de gerçek anlamda olduğunu gösteren bir şey, Yahudilerin Müslümanlar önünde kendilerini saklayamamaları. Nerede olursa olsunlar, ortaya çıkacaklardır. Doğrusunu allah Teala bilir. Evet, küçük alametlerin sonuna geliyoruz. Medine'nin kötü kişileri çıkarttıktan sonra harap olması. Zamanın sonuna doğru. Medine, peygamber, peygamberin şehri Zamanın sonuna doğru evet insanları çıkartacak ve harap olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleşmek ve orada ikamet etmeye teşvik etmiş. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre kıyamet alametlerinden biri de aynı körüğün demirin pasını giderdiği gibi Medine'nin de içindeki pislikleri yani kötü insanları temizlemesidir. Müslim'de gelen hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki kişi amca oğluna ve akrabasına haydi daha rahat bir yaşam, haydi daha rahat bir yaşam diye öneride bulunur. Eğer bilseler Medine onlar için daha iyidir. Medine der aynı pası gideren körük gibidir. Medine içindeki kötülükleri içi içindeki kötüleri Aynı körüğün demirin pasını çıkardığı gibi çıkarmadıkça kıyamet kopmazlar. Müslim'deki hadiste. Ve Kâbe eyât Medine'nin pisliklerini çıkarmasının Resul sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğunu söyler. Çünkü hicret etmeye ve Medine'de oturmaya imanı sağlam olandan başkası sabre dönemektedir. Münafıklar ve cahil bedeviler Medin'in ne zorluğuna dayanmakta, ne sıcaklığına dayanmakta ve ne de oradaki sevabı hesap etmekteler. Evet, e, Kâdîyat bunun Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında olduğunu söyler, Nüvvi ise dedeel zamanında olacağını söyler. Ve Kâdîyat'ın görüşünün uzak olduğunu söyler, yine bunun aynı zamanlarda olacağı ihtimalini de verir. Yani Medine'nin içinden kötüleri atması. Ancak İbn Hacer al-Kalani her iki istimalinde de olduğunu söyler ve bununla ilgili iki tane hadis getirir. Bunlardan bir tanesi Bukhar'da gelen Cabir hadisinde bir bedevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve İslam'a girer <gülüyor> Ertesi gün hummalı bir şekilde gelir hummaya yakalanmıştır, yakalanmıştır humma hastalığı ateşli bir hastalıktır ve Ya Resulallah benim geri dönmem için bana izin verin der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi üç kere kabul etmez. Ve adam ısrar edince sonra Medine demirci körü gibidir der. Temizi bırakır, pası dışarı atar. Bu hadisi Bukhar rivayet etmiştir. Evet İbni Hacer bu hadisi getirir ve Deccal zamanında da e, böyle bir olayın olacağını söyler. Enes İbni Malik'ten gelen rivayette Resul sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'den bahsettikten sonra şöyle der. Evet, Deccal biliyorsunuz Medine'ye girememekte. Onun için Peygamber sallallahu sellem Medine'ye, Medine'de oturmaya, Medine'de ikameti, ikamet etmeye bizi teşvik etmekte. Medine onlar için daha hayırlıdır der, eğer bilseler. Evet, e, Medine'nin o zaman altı kapısı yahut yedi kapısı mıydı? Altı yahut yedi kapısı olur. Her kapıda melekler Deccal'in girmesine mani olurlar. Fakat Deccal e, seslenir Medine halkına ve Medine halkı ile birlikte üç kere sarsılır. Ve orada ne kadar kafir ve münafık varsa, Allahu Teala onları Medine dışına atar. Bu hadisi Buhar rivayet etmiştir. Bu, iki zaman arasında olmamıştır şu ana kadar. Gerçi sahabenin üstün olanları, faziletli olanları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra, Medine'den ayrılmışlar. Mesela Muaz bin Cebel, Medine'den çıkmış, Ebu Ubeyde, İbni Mesud, Ali, Talha, Zübeyir ve Ammar gibi değerli şahsiyetler, büyük sahabeler Medine'den ayrılmışlar. Fakat hadiste anlatılmak istenen bu değil. Hadiste anlatılmak istenen bu değil. Ama e, insanların Medine'den toptan çıkmalarına gelince, Medine toptan olarak terk edilecek. Bu ahir zamanda olacak. Zamanın sonunda olacak. Ebu Hureyye'den gelen hadiste peygamber ve sellem şöyle buyurur. Siz Medine'yi şu bulunduğu hayırlı haliyle bırakacaksınız der. Orada vahşi hayvan ve kuşlardan başka kimse kalmayacak. Zamanın sonuna doğru olacak bir alamet. Ve en son Müzeyne kabilesinden iki çoban haşredilir. En son Müzeyne kabilesinden iki tane çoban haşredilir. Ve ikisi Medine'ye girmek isterler. Gelmek isterler koyunlarını otlatmaktadırlar. Geldiklerinde Medine'yi bomboş ve ıssız bir şekilde bulurlar. yetül Veda'ya bir mıntıka ismi vardıklarında yüzleri üzere düşeceklerdir. Peygamber s.a.v son olarak bu iki kişinin haşredileceğini bizlere bildirmiştir. Bu hadisi Bukhari Fada'il-i Medine'de rivayet etmiştir. Yine İmam Malik İmam İmam Mali, Muvatta'da getirdiği bir rivayette, siz Medine'yi en güzel haliyle bırakıp terk edeceksiniz der. Öyle ki köpek veya kurt oraya gelecek mescidin sütunlarına veya minberine pislik pisliğini yapacak deyince sahabe Ya Resulallah o zamanın meyveleri kimin olur? Çünkü Medine hurması ile meşhur birçok hurma çeşidi vardır. O zamanın meyveleri kimin olur deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvan ve kuşlarındır der ve i̇bn Kesir şöyle der bu hadisten kasıt şudur, Medine deccal çıkana kadar bozulmadan sağlam olarak kalacak sonra İsa aleyhisselam zamanında yine bozulmadan kalacak öyle ki İsa aleyhisselam orada ölecek Medine'de defnedilecek daha sonra ise harap olacaktır der i̇bn Kesir ve sonra Cabir radiyallahu anhu'nun hadisini getirir Ömer ibnül Hattab Cabir öyle der, bana Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini haber verdi. Medine'nin kenarında bineğiyle yol alan birisi, bineğiyle seyreden birisi zamanında burada birçok Müslüman oturuyordu der. Bu hadisi İmam Ahmet sahih, sahih bir isnatta rivayet etmiştir. Bütün bunlar insanların topluca Medine'den çıkacakları zamanın, deccelin çıkışı ve İsa aleyhisselamın inmesinden sonraki, bir zamanda olacağının delilidir ihtimalen bu olay bu olay büyük bir ateşin çıkıp insanları bir meydanda toplayacağı yani haşredeceği zaman olacaktır ki bu da artık kıyametlerin kıyamet alametlerinin en sonuncusudur insanları haşredecek toplayacak olan bir ateşin çıkması artık alamet kalmaz bunun akabinde kıyamet kopar ee, yine e, son alametlerden Küçük alametlerden. Tabi küçük alametler illa büyük alametlerden önce olacak değil. Büyük alametlerden önce olup biten küçük alametler var. E, hala devam eden küçük alametler var. Ve ileride mustakbelde olacak küçük alametler var. Bu küçük alametler bazı büyük alametlerle birlikte bazı büyük alametlerin sonunda zuhur edecek. Evet müminlerin ruhunu alacak olan rüzgarın çıkması. Bu küçük alamet fakat. Büyük alametlerle birlikte zikredilmekte. Evet kıyamet alametlerinden bir tanesi müminlerin ruhunu alacak hoş bir rüzgarın hoş ama soğuk bir rüzgarın esmesi. Bundan sonra artık yeryüzünde Allah Allah diyen bir kimse kalmaz. Ve insanların en kötüleri kalır ve kıyamet de onların üzerine kopar. Ve bu rüzgarın ipekten daha yumuşak bir rüzgar olduğu hadislerde beyan edilmiş. Belki de bu rüzgar Fitne ve pis işlerin olduğu zaman da mümin, evet fitnenin ve pis işlerin olduğu zaman, o zaman mümin kullar için Allah'ın bir ikramı olabilir. Nevvas bin Sema'ndan gelen ve içinde Deccal'in çıkması, İsa Aleyhisselam'ın inmesi ve Ye'cuc ve Me'cuc'dan bahsedilen uzun hadiste şöyle geçmekte. Allah hoş bir rüzgar gönderir, bu rüzgar insanları yani mümin olan kulları koltuk altlarından yakalar ve her mümin ve Müslümanın ruhunu kabzeder. eder. Artık yeryüzünde insanların en kötü olanları kalır. O kötü insanlar sokak ortasında aleni olarak yani aleni olarak açıkça eşeklerin birbirleriyle cima ettikleri gibi kadın ve erkek birbirleriyle cima eder. Kadın ve erkek birbirleriyle cima ederler. İşte kıyamet onların üzerine koparlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müslim rivayet ettiği hadiste. Ve yine müslim. Abdullah Amr dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Deccal çıkacak, devam eder. Sonra Allah, Meryem oğlu İsa'yı gönderir. O Urve ibni Mesud'a benzemektedir. Bir peygamber, e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhisselam'ı evet, bir sahabeye benzetir. İsa aleyhisselam decceli arar ve nihayet onu yok eder. Sonra insanlar, iki kişi arasında hiçbir düşmanlık bulunmaksızın huzur içerisinde yedi yıl yaşarlar. Sonra Allah, Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir de, yeryüzünde bulunan insanların kalbinde zerre ağırlığınca iman ve iyilik olanların bile ruhunu kabz eder. Yani mümin, velev ki imanı zayıf olsa dahi hiçbir mümin, hiçbir müslüman kalmaz. Hatta sizden biriniz bir dağın içine girmiş olsa bile, bu rüzgar oraya girer, orada onun ruhunu alır der, müslümdeki hadisi şerifte ve hadisler hadislerden anlaşıldığına göre bu rüzgarın çıkması İsa aleyhisselamın inerek deccale öldürmesi ve mevcut ve mevcutun yok olmasından sonra olacaktır yine bu rüzgarın çıkması güneşin batıdan doğup dabbetül ardın çıkmasından ve diğer alametlerden sonra olacaktır evet ve buna göre o rüzgarın çıkması kıyamete göre, kıyametin kopmasına çok yakın bir zamanda olacaktır. Ayrıca bu rüzgarın çıkmasıyla ilgili, bu ipekten, ipek gibi yumuşak olan bu rüzgarın çıkmasıyla ilgili gelen hadisler, e, ümmetinden bir grup, hak üzere çarpışarak kıyamete kadar devam ederler. Hadisiyle çelişmemekte, çekişmemekte. Bu hadiste ne demekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ümmetinden bir grup hak üzere çarpışarak kıyamete kadar devam ederler. Muhalif olanların onlara zararı olmaz. Allah'ın emri gelene kadar onlar bu der Yani böyle hak olan bir grup kıyamete kadar ne yapar, yaşar fakat Allah'ın emri gelene kadar. Allah'ın emrinden kasıt kıyamet değildir. Allah'ın emrinden kasıt bu yumuşak ve soğuk rüzgarın e, gelip onların ruhlarını Kabz etmesidir. Daha önceden de geçtiği gibi Abdullah ile Amr radıyallahu anhodan gelen hadiste bu rüzgarın Şam tarafından eseceği var. Diğer rivayette ise <gülüyor> e, bu rüzgarın Yemen tarafından eseceği var. Şam tarafından ve Yemen tarafından, Yemen tarafından ipekten daha yumuşak bir rüzgar gönderir Allah Teala. Bu rüzgar kalbinde zerre ağırlığınca iman olan herkesin ruhunu kabzeder. Yine Müslim'deki hadiste ilim Mehli Şam ve Yemen cihetinden gelen bu hadisi şu şekilde cem eder. Bu iki tane rüzgar olabilir der. Şam rüzgarı ve Yemen rüzgarı. Veya derler başlangıç e, yönüyle e, bu iki yerden birinden gelir bu rüzgar. Sonra diğeriyle birleşir ve oradan insanlar üzerine yayılır derler. Ve en doğrusunu da Allah-u Teala bilir. En son kıyamet, küçük kıyamet alametlerinden, küçük kıyamet alametlerimiz size zikrediyoruz ve bununla dersimizi bitiriyoruz. Mekke'nin hürmetinin kalmaması, değerinin kalmaması, Mekke'nin evet, işgali ve Kabe'nin yıkılması. Mescid-i Harem'in işgali, herhangi bir hürmetinin kalmaması ancak oranın halkı eliyle gerçekleşir. Ve onlar da Müslümanlardır. Orayı işgal ettiler mi artık yok olurlar. Ve kendisine iki cılız bacak sahibi, iki cılız bacak sahibi denilen Habeşli bir adam çıkar ve Kabe'yi yıkar. Örtüsünü çıkartır, taşlarını tek tek söker. Ve bu durum ahir zamanda, yeryüzünde bir tek bir Allah diyen kimse dahi kalmadığı zaman gerçekleşir. Bu yüzden Kabe yıkıldıktan sonra Artık tekrar Kabe'yi yapan da olmaz. Ve bütün bunlar sayı hadislerde geçmektedir. İmam Ahmet, Said ibn andan Sema Sema'ndan şöyle rivayet etmekte. Ben Ebu Hureyre'nin Ebu Kata diye Resul sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle söylediğini duydum. Hacerül esmet Esvet ile makamı İbrahim arasında bir adama beyat edilir. Kabe'yi ancak oranın halkı işgal eder. Eğer bu olursa artık Arapların yok olması sorulmaz. Sonra Habeşliler gelir, Kabe'yi yıkarlar ve artık daha tekrar yapılmaz. Kabe'yi yıkarlar ve onun içindeki hazineyi de çıkartırlar. Bu hadisi arkadaşlar İmam Ahmed Müsnedin rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir hadisin sahih olduğunu yine Albani sahih olduğunu söyler. Tabi Kabe'yi yıkarlar onun içindeki hazineyi de çıkartırlar. Bu hazinenin ne olduğunu bilmiyoruz. Yine İmam Ahmet Bukhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi iki bacağı da cılız olan Habeşli birisi yıkar. Evet. Sayı hadislerde bu Habeşli'nin niteliği vasfı gelmiştir. Başı keldir. E, baldırları birbirinden uzaktır, baldırları birbirinden uzaktır, siyahtır ve ayakları yamuktur. Eğer şöyle denirse arkadaşlar, e, yukarıdaki hadisler şu ayetlerle çelişmekte. Bakın Allah Teala Ankebi suresi 67'de ne buyurmakta? Bizim Mekke'yi güven içinde kutsal bir yel kıldığımızı görmediler mi? Allah Teala Fil ordusunu Mekke'ye girmekten önce yok etmiş. Kabe'yi yıkmalarına mani olmuş. Kabe'yi yıkmaya imkan bulamamışlar. Kaldı ki Kabe o zaman kıble olmamıştı daha. Peki şu an Müslümanların kıblesi iken Habeşli birisi onu nasıl yıkar? Buna şu şekilde ilmehli cevap verir. Bu hadislerde geçen Kabe'nin yıkılması ahir zamanda olur. Kıyametten hemen önce. Yeryüzünde artık Allah Allah diyen hiç kimse kalmadığı bir zaman olur. Bu yüzden İmam Ahmet Said İbni Seman'dan gelen rivayette yıkıldıktan sonra artık onu kimse yapmazdır. Artık Müslümanların Müslüman kalmamıştır ki Kabe'ye yönelilsin. Ve oranın halkı Kabe'yi işgal etmediği müddetçe yani Kabe'yi orada istihlal ediyor. Yani helali haram kırmadı yahut haramı helal kılmadığı müddetçe, Allah-u Alem. Müddetçe, Kabe güvenli ve kutsaldır. Ayrıca ayet ayette de, bu güvenin devamlı olacağına dair bir delil yok, ayeti kerimede. Nitekim Kabe'de, birçok kereler kan dökülmüş, ve bunun en büyüğü de, Hicri 4. asılda, karamitalar zamanında olmuş, batıni olan, ama yine de İslam'a intisap eden bu insanlar, Tavaf esnasında orasını basmışlar, Müslümanları öldürmüşler, Haceril Esved'i söküp kendi ülkelerine götürmüşler. Herhalde 22 sene demekte, ilim ehli 22 sene sonra tekrar Haceril Esved'i getirip yerine iade etmişler. Bütün bunlar ayetle çatışmamakta bir zıtlık, bir terslik yok. Çünkü bu olaylar Müslüman ve İslam'a müntisiplerin eliyle olmuş. Ve bu da İmam Ahmed'in rivayet ettiği, Kabe'yi ancak oranın halkı işgal eder Hadisine de uygundur ve bu ahir zamanda hiçbir Müslümanın kalmadığı zaman olur ve Kabe artık tekrar yapılmaz. Ee, küçük e, kıyamet alametlerini e, bu son alametle bitiriyoruz. Önümüzdeki sohbetlerimizde e, büyük kıyamet alametlerinden başlayacağız. E, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi gerçi büyük kıyamet alameti değil, ama büyük, büyük kıyamet alametlerinin başında Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi var. Daha sonra Deccal, Deccal'in çıkması, hemen akabinde o dönemde İsa Aleyhisselam'ın inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün yine zuhuru, üç büyük e, yeryüzünde çöküntü olacak, Duhkan, bir duman çıkacak, güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz diye bir yaratık çıkacak ve insanları bir meydanda toplayan ateşin çıkması hissedecek insanları ateşin çıkmasıyla e, kıyamet alametlerini bitirmiş olacağız. E, Sübhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu